Şimdi sorulara geçelim kardeşlerimizin sorduğu. Bir kardeş demiş ki: "Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketu. Aleykümselam ve rahmetullah. Namazdan önce veya sonra dua ederken hangi halde eller kaldırılmaz? Allah rızası için delili hangi kitapta olduğunu söylerseniz sevinirim. Allah ilmimize bereket versin." Yani bu bu konuyla alakalı deliller hadis kitaplarında var. Resul'un e, ibadetiyle alakalı baplarda naklediliyor. Ben şimdi her birini ezbere bilmiyorum. Ben o kadar hadis hafızı bir insan değilim. Ama Resulullah'dan bildiğim sahih rivayetlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yağmur duası yaparken ellerini açtığını hatta koltuk altlarının dahi görüldüğünü hadiste naklediyor. Bu yağmur duasının dışında Allah Resulü'nün dua ederken böyle ellerini göğe kadar yükselttiğine dair öyle açık rivayetler yok. Namazdan sonra yaptığı dualarda ellerini açmadan dua etmiştir ama dua yapmıştır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam namazdan önce nasıl yaptığını ben bilmiyorum. Önceden kastının anlayan var mı burada? Şey ezanla ikamet arası. Ezanla kamet arası zaten dua icabet vaktidir. İnsan dua edebilir o zaman. Yani Allah Resulü ellerini göğe doğru kaldırmıştır. Bu şekilde dua etmiştir. Buradan kıyasen alimler demişlerdir ki duada el kaldırılır. Ebu Davud'un rivayet ettiği hasen senetli bir hadis var. Sahih senedli değildir, hasen'dir. O Hasan hadise göre Allah Resulü diyor elini kaldırdığı zaman dua için yüzüne sürmeden indirmezdi diyor. Burada elini dua için, eli yüze sürmeden konuşmuyorum. Burada duaya kaldırdığın işareti var. Yani Allah Resulü dua ettiğinde elini kaldırırmış. Bunun işareti var. Allah'ın doğrusunu bilendir. Kaldırmak da sünnettir. Kaldırmamak da sünnettir. İnsan dilediği şekilde, dilediği yerde, dilediği duayı yapabilir. Mesela vitir kılarken de Allah Resulü ellerini açmıştır kunut yaparken bu şekilde dua etmiştir aleyhissalatü vesselam. Ama delilleri tafsilatıyla beraber <gülüyor> eğer yanlış hatırlamıyorsam site bize daha önce böyle bir soru sorulmuştu. Ve yazılı bir şekilde orada hadisleri kaynaklarıyla beraber zikretmeye gayret etmiştik. Oraya bakarsınız inşallah. Onu en son bakalım o soruya. Bu soruya. Mobil telefonla çekilen resimle bir ressamın çektiği insan resminin arasında ile alakalı farkı var mıdır? Şimdi bu içtia değil, meselelerden bir tanesi. Çünkü Naslar daha önceden bu tarz şeyler olmadığı için Naslar bu konuda konuşmamış. Bu konuda insanlar ikiye ayrılmışlar sonrakiler. Buna haram diyenler var bunu bu nasın içerisinde var olmadığını söyleyenler var. Allah en doğrusunu bilendir. Nasların delaleti zan olduğu zaman orada içtihat ve yorum vardır. İctihad ve yorumun olduğu yerde muhalifin kınanması söz konusu değildir. En güzeli çekinmektir. Faziletli olan ihtilaftan kurtulmak için bu tarz fiillerden, bu tarz işlemlerden ama böyle olayı çok böyle fazla abartıp tıpkı resim hükmünde gibi kılmakta Ee, doğru olmaz. Tabii herkes kendi mezhebini anlatabilir. O başka bir şey ama iş muhalifi yani bazı isimlerle itham etmeye gelirse orada aşırılık kapısı açılmaya başlar. Her şey yerinde ölçüsünde güzel. Biz de kardeşlerimizi sakındırıyoruz. Sonuç itibariyle hani kalemle, boyayla, fırçayla çizilmesiyle bir makineyle çizilmesi arasında bir fark yok. Mümkün olduğu kadar zaruret olmadıkça Müslümanlar bundan sakınsınlar. Çünkü pasport, kimlik gibi şeylere resmi makamların hepsini istiyorlar? ister istemez resim istiyorlar. Allah'ın doğrusunu bilendir. Selamun Aleyküm. Yeğenimin ismi Abdullah Samet'tir. Abdus Samet. Yalnız bizimkiler Samet diyor. Ben onlara izah ettim günah olduğunu. Yalnız siz bize açıklar mısınız? Samet isminin neden günah olduğunu Allah razı olsun. Valla bu toplumun en cahil adamı da İhlas suresini bilir. Yani bu konuyu anlatırken deyin ki bir İhlas suresini oku bakayım. قُلْ هُوَ اللّٰهُ Allahu اللّٰهُ السَّمَتْ Samet olan Allah'tır. Yani sen bir çocuğa samet diyemezsin. Samet Allah'a has isimlerden bir tanesidir. Manası hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğudur. Yani sen bir çocuğa hitap ederken diyorsun ki hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu haşa. Bu Allah'a has isimlerden bir tanesidir. Yani günah değil hatta Şahıs bunun manasını bilse ve bunda ısrar etse, rıza göstererek bunları konuşsa, bu kimsenin dinden çıkmasından korkulur, küfre ulaşmasından korkulur. O yüzden Abdus Samet, yani Samet'in kulu şeklinde çağrılması gerekir. Bayanların kemerli peçe mi? Takmaları doğru mudur? Burada bilen var mı ne olduğunu? Birisi daha da arkadan Yani kemerden kasıtları bu çıt çıt şeklinden bağlayarak, çıt çıt, çıt çıt veya bağlanarak. Yani esas olan yüzü kapatmaktır. Böyle kadınların son dönemde yaptığı gibi böyle, yani ben bilmiyorum hani kaç tane öyle Müslüman kadın var da, şimdi peçe takan çoğaldığı için ondan söylüyorum. Kaşlarını alıyorlar, işte gözlerine mözlerine sürme çekiyorlar. Ondan sonra bir de böyle bir peçe yapıyorlar, gözlerini böyle dışarı çıkartıyor. Yani açık kadınlardan daha böyle tahrik edici, teşvik edici. O Allah ve Resulün emrettiği peçe değil yani kimse dini hevasına uydurmasın. Peçenin gayesi amacı kadının yüzünün güzelliğini kapatmasıdır. İyice erkekleri tahrik etmesi değildir. Bu sınırları riayet ederek peçe takmak gerekir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Küfür ehli olarak gördüğümüzü tekfir ediyoruz. Velev bazıları bunlara bidat ehli deseler de sapık deseler de Bunların bu bidat ehli ve sapık dedikleri kişilere ve onlarla birlikte oturanlara takınılması gereken tavırları ne olmalıdır? Yani e, bidat dedik yani bir adam neye bidat dediğini biliyorsa bidatçıyla oturmaz. Selefin menhecine bakarsa selef bidatçıya değil bidatçıyla oturan sünnet sahibine buuz etmişler, düşmanlık etmişler. Ondan sakındırmışlar. Yani bir insan bir kavmin bidatını bildikten sonra Allah'ın gazabından korktuğu için o kavimden kaçması gerekir. Onlardan da beraat bidat tehlinden veya küfür ehlinden vacip olduğu gibi bir vaciptir kardeşler. Nisa suresi 94. ayeti tefsir eder misiniz demiş. Nisa suresi 94. <gülüyor> ayeti kerimede eyman edenler Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimse dünya hayatının geçici menfaatini göz Dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Yani bu ayet birçokların bugün fehminden mahrum kaldığı ayetlerden bir tanesidir. Ayetin uzun sebebi vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un Sünnen'de rivayet ettiği hadiste olduğu üzere bir seriye göndermiştir. Yani savaş için bir grup göndermiştir. Onlar dar küfre vardıklarında, küfür beldesine vardıklarında bir kavmi görmüşlerdir. O kavim e, Müslüman olduklarına işaret ederek selam vermişlerdir sahabelere. Ama sahabeler onların kafir beldede yaşayan kafirler olduğunu iddia ederek, bu selamı da korkudan verdiklerini söyleyerekten, yani Müslüman olmadıklarını kast ederek ganimete göz dikerek o insanları öldürmüşlerdir ve mallarını ganimet almışlardır. Bu olay peygambere intikal etmiştir. Allah da zaten vahiy ile peygamberine bildirmiştir. Ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınızda yani bir seriyeye, savaşa çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Yani e, araştırın yani. Hani alametlere bakın kalene. Hani birileri diyor ya adamın akidesini araştırmak bidattır. İşte adamın haline bakmak bidattır. Herkes papan gibi tekrarlıyor ne dediğini farkında değil. İslam devletinde doğru. Yani Müslümanların çoğunlukta olduğu, İslam devletinin hakim olduğu bir yerde ben akidesini bilmediğime Müslüman demem dersen evet bu hariciliğin bidatıdır. Ehl-i sünnetin yolundan değildir. Ancak bazı vakalar vardır ki iman ve küfür ehlinin birbirine karıştığı veya küfür beldesinin var olduğu, içinde Müslümanların yaşadığı buralarda alametlere ve karinelere, işaretlere bakılması, araştırma yapılması gerekmektedir. Nitekim yani akide ortaya çıkarma çabası Peygamberin sünnetidir arkadaşlar. Yani kimse peygamberin sünnetine bidat ismini cahaletle vermesin. Allah azze ve celle Müminun suresindeki son ayette eğer mümin kadınlar sana hicret etmeye gelirseler onları femtehinu hunne imtihan edin. Yani akidede imtihan etmek biri bidat diyorsa Allah ve Resulünün yaptığına ve emrettiğine, yapılmasını emrettiğine E, bidat demiş olur. Allah diyor ki imtihan edin kadını. Eğer bilir, bilirseniz ki onlar mümine kadınlardır. Yani imanlarında sadıktırlar. O zaman diyor onlardan beyatı kabul et. Onları artık kafirlere döndürme. Kafir erkekler onlara. Onlar o kafir erkeklere helal değildirler. Hatta taberani sahinde nakleder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söz alırmış ki kadınlardan bizi işte Mekke'den çıkartıp Medine hicrete getiren şey ne kocamıza olan düşmanlığımız ne de sizden olan bir erkeğe sevgimiz, aşkımızdır diye Allah Resulü söz alınmış. Bu sadakati, imanda sadakati ortaya koyan bir işarettir. Yani Allah Resulü imtihan etmiştir onlara. O yüzden imtihan peygamberin sünnetidir. Bazen bazı insanlarla muamelata girecekken araştırma yapmak zorundayız. Allah bunu emrediyor. Gerekli araştırmayı yapın. Yani küfür beldesine gittin adam sana selam verdi bir, bir dur. Allah sana Müslüman de demiyor. Bir dur adamın haline bak. Ezan duydun bir haline bak. İslam'a dair şiarlar buldun alametler değil. Bir bak haline gerçekten öyle mi değil mi? Bir araştırma yap ki ona göre adam kafirse hükmü ayrı olacak. Müminse hükmü ayrı olacak. Birçokları bunu bak selam İslam alametidir diye tevileniyorlar. Oysa ki alakası yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dediğimiz gibi bu kavmi kısasan öldürtmemiştir. Onlara sadece diyet ödetmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesele uzundur İslam alemlerinin meselesi siz onu da siteye bakarsanız daha hayırlı olur inşallah. Biri demiş ki selamünaleyküm hocam ben kaçarak evlendim ve iki ay sonra baba evine geldim. Eşim ayrılmak istemedi hala da istemiyor acaba nikah boş mudur? Böyle bir şeyle nikah boş olmaz. Öncelikle kaçarak evlenmek bir kere caiz değil İslam'da ve böyle bir nikah nikah olmaz. Tabii baba Müslümansa olmaz. Baba kafirse, baba kafir o zaman her yol meşru da olmaz. Baba kafir de olsa emeği vardır, hakkı vardır. En azından gönül rızasını almak için Müslümanların gayret etmesi gerekir. Gayret etmesi gerekir diyorum, şart demiyorum, altını çizerek söylüyorum. Babası Müslüman değilse bir kadının yakın akrabasından, birinci derece yakın akrabasından kimdir onlar da sayıyorum. Bak, baldıza enişte veli olmaz. Artık Müslümanlar uyansınlar, böyle hemen... Yok dıdısının dıdısı dıdısı akraba diye hemen veli yapıyor kendini. Öyle velilik olmaz. Ya babadır, baba yoksa amcadır, amca yoksa, ya yani özür dilerim babadır, baba yoksa kardeştir, kardeş yoksa amcadır. Bunların da yoksa birinci dereceden yakın akrabalar, diğer akrabalardan varsa erkek olan ki velayetin ilk hakkı erkek olmasıdır. Veliliği geçerli olabilmesi için. Bu tarz araştırılır. Ailede hiçbir Müslüman yoksa o zaman velayet kimin üzerinedir? O bölgedeki Müslümanların emirinin üzerinedir. Yani o bölgenin Müslüman, normalde halifedir. Velisi olmayanın velisi halifedir. Halifenin olmadığı yerde Müslüman cemaatin emiridir. O kadının velisidir. O emirin izni olmadan zaten nikah olmaz. Veya o akraba, Müslümansa varsa öyle bir veli, onun izni olmadan nikah olmaz. Öbür türlü kadın velisiz kendini evlendirmiş olur. O da nikah nikah değildir. Velisiz nikah, nikah Değildir. Ee, ama dediğim gibi eğer bu evlilik mesela veli, karşılıklı rızalarla ailelerin beyanıyla, ilanıyla gerçekleşmişse e, böyle bir durumda evine dönmenle nikahın boş olmaz. Bir kadının kocasından kendini boşatabilmesi için meşru şer'i sebep lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kocasından sebepsiz yere ayrılan kadına Allah lanet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde lanette bulunmuş. E, şer'i bir sebep varsa bakmıyordur onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyordur, e, erkeğe vazife olan işleri yapmıyordur. Bunlar çoktur yani. onlar Onlarca mesele sayılmıştır fıkıh kitaplarında. Eğer öyle bir durum varsa da kadın hulu denen işlemi yapar. O da bir şeriat kadısının yanında. Gene kendi kafasına göre değil. O zaman parası olan kadın kocasını boşar. Öyle saçmalık olmaz. Cumhur ulemaya göre zaten kadı şarttır. Hulu yapabilmesi için bir kadının şeriat kadısının varlığı şarttır. Nedir hulu? Kadın nikahlanırken kocanın belirlediği mehri kadın e, kocasına geri döndürür. Mesela 100 gram altın mehir olarak belirlenmiş ve kadın bu altın karşılığında kendini bu adama nikahlamış. Kadın ayrılmak istediğinde bu altını geri iade eder. Bu altını geri iade eder. Geri iade ettiği zaman ondan boşanmış olur. Yani İslam böyle bir hakkı veriyor kadına. Ama tekrar altın çizerek söylüyorum. Kadın... Kendi kafasına yapamaz bunu. Bir şeriat kadısının yanında olacak. O izin verecek, onaylayacak ki olsun. O izin verecek, onaylayacak ki olsun. Şeriat kadısı da kafasına göre onaylamayacak. O da şer'i bir sebep görecek. Nedir o şer'i sebep? Kadın, kadını bakmıyor, kadını dövüyor. Ne bileyim adamın küfrü var. Başka başka şeyler, birçok sebep unsur var. Bunlar yoksa, dediğim gibi nikah boş olmazsa, kadın öyle bir şeyden kendini boşanmaya kalkıyorsa... O zinakiyalının kapısını kendisini açmış bir kadındır. Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Tamam inşallah.